Bismillah Elhamdülillah Assalatu vesselamu ala rasulillah Esselamu aleyküm ve rahmetullah hı hı. Sevgili kardeşler Bakara suresinden 22. ayete gelmiştik O ayeti biraz anlamlandırıp sonra namaza durmuştuk geçen hafta. Tekrar edeceğim. Vesubhanallahi allazi ceale lekumul arda aşem ve sema'e binaa. O öyle bir Allah'tır, öyle bir zattır ki yeryüzünü sizin için bir döşek, semayı da gökleri de bir bina olarak kıldı. Ve ve enzele mine's sema'i فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ Sizin için rızık olmak üzere semadan da yağmur indirdi. Su indirdi. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ ve وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile o Allah'a ortaklar, benzerler edinip de şirk koşmayın. Evet. endat Allah'a bir benzer atfetmek onun sıfatlarına kendisine e, e, bir benzer bazı şeyler uydurup onları Tanrı mesabesine koymayın. Allah'a ortaklar kılmayın demek. E, Bakara suresi 165. ayette Cenab-ı Hak insanlardan bazıları endat edinir Allah'a eş ve benzerler ortaya atarlar ve onları Allah'ı sever gibi severler. Ama müminlerin Allah sevgisi daha fazladır. Buyurur. Dolayısıyla endat aşırı şekilde sevilen, sayılan, hürmet gösterilen, bugünkü ifadeyle putlaştırılan herhangi bir şeydir. İşte Allah'a eş tutulacak hiçbir varlık veya yaratık yoktur. Bazıları Allah'ın uğruna can verilebileceği gibi başka davalar uğruna da hayatın feda edilebileceğini iddia ederler. Allah için olmayan hiçbir şey makbul değildir. Ve fedakarlığın üst seviyesinde bir fedakarlık yapılamaz. Allah'ı sever gibi seveceğimiz hiçbir şey olamaz. O yüzden vatandı, bayraktı, marştı ve benzeri hususlar insanın kendini feda edebileceği, uğrunda ölünce şehit olabileceği hususlar kesinlikle değildir. Allah için yaşar bir mümin ve Allah için ölür. Başka bir varlığı ona eş koşmadığı gibi başka bir varlık için hayatını feda edebileceği bir durum olmaz. Sadece hayatını savunmak için, kendini korumak için mümkün ki ölüme de göze alabilir. Evet. Kutsal sadece Allah'tır. Ee, ve Allah'ın kutsal kabul ettiği, ettirdiği hususlardır. Ee, i̇nsanlar kendi kafalarından oluşturdukları kutsallarla Allah'a şirk koşmakta. Ee, başka yücelttikleri varlıkları putlaştırmaktadırlar. İşte böyle endat edinmeyin der ee, Allah. Hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmeyin. O sizi yarattı. O sizin Rabbiniz. O'na kulluk yapın. Ve in fi fî raybim min mâ nezzelnâ alâ abdina Eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden herhangi bir şüpheye düşerseniz kulumuz dediği tabii Muhammed Aleyhisselam indirilen dediği şey Kur'an-ı Kerim. Evet. Evet. Peygamber'e indirilen Kur'an-ı Kerim konusunda bir şüpheye düşerseniz فَأْتُوْ بِسُورَةٍ مِنْ misli. Onun benzeri bir sure getirin. O eğer Allah'tan değilse Haşa Muhammed onu kendisi uydurduysa siz de onun gibi bir insansınız öyleyse siz de onun bir benzerini ortaya koyabilirsiniz. Madem bir insan bunu yazdı siz de başka insanlar olarak benzerini getirebilirsiniz. Allah'tan olduğuna dair bir şüpheniz varsa haydi buyurun getirin bakalım benzeri bir kitap. Ve o şuhadaykum ve başka şahitlerinizi de yardımcılarınızı da çağırın. Güvendiğiniz şahit tutacağınız bütün dostlarınızı da çağırın. Min duunillah, Allah'ın ötesinden. İn küntüm sâdikîn, eğer doğru iseniz, doğru insanlarsanız, gücünüz yetiyorsa böyle yapın bakalım. Evet, Allah'ın kitabından şüphe etmek, bir Müslüman için küfürdür. Tabii ki yakışmaz. Biz her şeyiyle en küçük bir şüpheye düşmeden, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu, Allah'ın kitabının sadece Kur'an'la sınırlı olmadığını, eski kitapların ve suhufların da Allah'a ait olduğunu her şeyle kabul ederiz. Şüpheye düşenlerse o Arapça bir kitaptır. Onun bir benzerini getirmek ile mükelleftirler. Şüpheye düştükleri müddetçe getiremeyecekler. bundan sonraki ayette vurguluyor zaten. Felem tefalu. Eğer bu işi yapamazsanız. velen len tefalu. Zaten yapamayacaksınız da o zaman fettekun nar. Ateşten korunun. Elleti öyle bir ateş ki ve quduhannas vel Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Yakıtı insan ve taş olan e, cehennemden ne yapın kendinizi e, koruyun bakalım diyor. Evet. Yani Kur'an'ın bir benzeri kitap getirmeye kalkmak, getiremeyeceğini idrak edememek, getiremeyince de cehennemle tehdit olunmak bu insanların nesi oluyor? cezası oluyor. İnsanların ve taşların yakıt olarak kullanıldığı cehennem. Çimento fabrikalarında taşları yakarlar. Evet, Cehennemde de taşlarla birlikte insanlar yanıyor. Yakıt olarak, tutuşturucu olarak, mangal kömürü görevi gibi insanlar ve taşlar. Evet. Allah bizi o azaptan muhafaza eylesin inşallah. Ve kafirin bu cehennem inkarcılara, kafir olanlara yönelik hazırlanmıştır. Ama mümin de mümin gibi yaşamalı. Kendisi iman ettim deyip de kafir gibi amel işleyen, onun gibi sapıtan insanların e, mümkün ki azap görece ihtimal dahilindedir. Ve beşerillezine amenu ve amilus salihâti. İman edip salih amel işleyenleri müjdele. Evet. İman edip salih amel işleyenleri müjdele. Ne ile? Enne lehum cennâtin tecrî min tahtiyel enhâr altından ırmaklar akan cennetlerle müjdele. Küllemâ rüzikû minhâ min semeretin rızkan kâlu hâzerlezi ruzik min kabl. Her ne zaman onlar cennetin rızıklarıyla, nimetleriyle rızıklandıkları zaman, derler ki, bunlar bizim daha önceden de tattığımız rızıklardır. Bildiğimiz, nasıl tadı olduğunu bildiğimiz rızıklardandır. dedi. Halbuki onlara ve ütübihi müteşabiha benzerleri verilmişti. Evet. Cennette altından ırmaklar akan cennetlerde e, neyi Allah vaat ediyor? rızıklar vaat ediyor. Meyvelerden rızıklar. Her rızıklandıklarında bunlar bizim dünyada yediğimiz falan meyvenin, falan bitkinin bir benzeridir derler. Ama sadece bir benzeri. Cennet nimetlerinin tabii ki mahiyeti çok farklı ama biz onu bilmiyoruz. Biz onu bilmiyoruz. Her hayat bir öncekinden daha faziletli, üstün olarak ortaya çıkıyor. Az sonraki ayette gelecek. Siz ölüydünüz. Sonra sizi dirilttik. Sonra tekrar tekrar öldüreceğiz. Sonra alemlerin Rabbine hesap vereceksiniz. Evet. Dolayısıyla e, cennet nimetleri dünyadaki gördüğümüz, tattığımız, doyduğumuz, doyamadığımız, e, hoşumuza giden nimetlerle de çevrili. E, Tabi hiç bilmediğimiz rızıklar da mümkün ki verilebilir ama e, bir benzerleri olarak dünyadaki nimetlerin daha kalitelisini orada müminler tadacak. E, ve ikinci olarak da velahum fiha azvacun mutahhara orada iman edip salih amel işleyenler için salih zevceler vardır. Temiz eşler vardır. Azvacun mutahhara tertemiz hanımlar vardır. Evet. Vehum fiha halidun Cennette onlar ebedi kalırlar. Nimetlerin en önemlileri rızık olarak tattığımız, yediğimiz rızıklar eşlerimiz hoşlandığımız güzel kadınlar ve bu nimetlerin elimizden bir an evvel çıkmaması o nimetlerin devamlı, sürekli olarak bulunması işte cennette bütün bunlar söz konusu. Dünyadaki nimetler ister rızık cinsinden olsun, ister istifade ettiğimiz başka şeyler olsun bir bedeli var. Onları kazanmanın, elde etmenin e, zahmeti, sıkıntısı, ücreti var. İki, onların tadı çok kısa bir zaman e, insanın huzura kavuşmasına sebep oluyor. Ağzına lezzet veriyor. Kısa bir süre. Evet. Üçüncü olarak sonunda bir acı var, zahmet var, sıkıntı var. Bütün dünyevi nimetler bu üç özellikle çevrilidir. Bir, kazanması, elde edilmesi zahmetlidir, bedellidir. İkincisi, kısa sürede zevki geçer. Üçüncüsü ise sonunda bir acı vardır, sıkıntı, zahmet vardır. Ahiret nimetleri böyle değil. Bedelsiz. Dünyada ödedik onun bedelini. İman ve salih amelle. Allah karşılığında cennet verdi. Bizim güzel davranışlarımızı cennet karşılığında satın aldı. Evet. Başka bir bedel yok. Ahirette şöyle yaparsan cennet var denilmeyecek artık. Ahirette bir amelin neticesi, bir imtihan vesilesi söz konusu değil. Evet. Ve nimetlerin prototipi olan rızıklar Hanımlar ve ebedilik, sonsuzluk orada bizi kuşatacak inşallah. Öyle güzellikler ki eee mala aynun ra'at ve la semiat ve katara ala kalbi beşer. Hiçbir gözün görmediği, bir benzerine şahit olmadığı, hiçbir kulağın ona benzer güzellikleri duymadığı hiçbir beşer hayalinin ulaşamadığı güzellikler diyor peygamberimiz hadisinde cenneti tasvir ederken. Evet. İşte onlar müminlere salih amel işlemeleri kaydıyla verilecek. Nedir salih amel? Salih amel imanın ispat edildiği Kur'an'da tavsiye edilen amellerdir. Ama salih amel, bireysel bir amel olmaktan öte toplumu ihya etmeye, toplumu İslamlaştırmaya yönelik çaba ve gayretlerdir. Evet. O yüzden diğer insanlara faydalı olmaya çalışmak, salih ameli oluşturan iki özellikten biridir. Diğeri de Allah rızası için yapılmasıdır evet salih amel ne yapıyor? insana cennet sağlatıyor kısa bir zaman yaşıyoruz kısa bir zamanda yaşadığımız zamanın daha kısasında iman ve salih amel üzere bulunuyoruz sonsuz bir cennete sahip oluyoruz bu ne karlı alışveriş evet her şeyini Allah'a satan kimse kazançlı olacaktır. Vaktini, ilmini, gayretini, çabasını, alnının terini, kazandıklarını, Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda harcamak, evet, insanların ıslahı için bunları kullanmak, salih amelin en önemli özellikleri örnekleri evet sık sık söylüyorum Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde iman edenler müminler cennete girecek denilmez Kur'an'da müminlerin cennete gideceği ifadesi hiçbir zaman yer almaz iman edip salih amel işleyenlerin cennete gidecekleri vurgulanır Salih amel olmadan iman test edilmemiş olur. O yüzden sadece iman insanı kurtarmaz. Kuru kuru iman, gönüllerde hapis hayatı yaşayan iman, gönül bağı oluşturmayan, kişiyi Allah'a yaklaştırmayan bir iman, efendim geçerli bir iman değildir. Cennet vaat edilen bir özellik değildir. İmanla birlikte salih ameller. Salih amel, bütün yaptığımız haseneler, güzellikler eğer toplumsal özelliği de varsa salih ameldir. Kur'an'ın emrettiği şeyleri yapmak, yasakladıklarından kaçınmak, toplumsal yönü de varsa salih amel olarak değerlendirilir. Evet, işte iman ve salih amel bunlara sahip olanlar tabi ki kurasız, efendim hilesiz, hurdasız, torpilsiz, rüşvetsiz cennete gireceklerdir. Ve ebedi olarak da orada kalacaklar. Biz onlara işte verdiğimiz nimetleri dünyadakilerin daha kalitelisi ama bir benzeri olarak veriyoruz. İn Allah'a layıkstığı en yadırgama mesela. Allah size sivrisineği örnek verirken e, hiçbir şekilde çekinmez. Evet. Kur'an'ın başka ayetlerinde arıya vahyedildiğini ifade eder. eee sinekten, kara sinekten, sivrisinekten bahsettiği olur. İnsanoğlu cinleri de çağırsa bir sinek yapmaya kadir değildir der. Sinek puttan bir şey kapsa veya putun üstüne küçük çaplı da olsa, pislese veya putun üzerine konsa putun onu kovalayacağı veya verdiğini alıp yararlanacağı bir durum söz konusu değil. Kur'an bunları hatırlatır. Evet. Allah dilediğini örnek verir. Yaratıklar hep onundur. Ve her yarattığında ayrı bir mucizevi özellik vardır. Bizim basit olarak dikkat etmeyip geçi verdiğimiz sinekte sivrisinekte bile ne enteresan özellikler vardır. Söz gelimi sivrisinek insanın dalgın olduğu bir zamanı kollar. Vücuduna yumuşak bir iniş yapar. Hiçbir uçak öyle bir havadan inip de sivrisineğin insan vücuduna konduğu yumuşaklıkla iniş yapmaz farkına bile varmayız. Sonra o iğnesiyle bir uyuşturucu salgılar biz vücudumuzun orası lokal olarak uyuştuğu için sonra olacak olayları duymaz durumda oluruz. Ondan sonra hortumunu o deldiği yerden vücudun iç taraflarına kadar ulaştırır. Ve hiç aramadan kan çıkacak yerleri bulur. Kanımızı vampir gibi emer. Ondan sonra yolculuğa başlar, tekrar yavaş bir şekilde kalkış yapar. Vücudumuzu terk eder. İşi bitmiştir ve işi bitinceye kadar da uyuşturucunun etkisi devam ediyordur. Ondan sonra fark ederiz. Efendim bir sivrisinek kondu herhalde bizim kanımızı emiyor deriz. Kolumuza veya nereye konduğunu düşünüyorsak oraya bir tokat vururuz, kendi kendimizi de böyle dövmüş oluruz. Herhalde sivrisinek karşımıza geçip gülüyordur. İnsanoğlu ne kadar aciz diyordur. Yani küçük bir sivrisineğe hükmü geçmiyor diye. Hatta bir sivrisinek bazen taşıdığı mikroplarla ölümcül hastalıklara sebep olabilir. E, tarihte nice bulaşıcı hastalıkların sivrisinek yoluyla bulaştığı gibi. Evet. Tabi bu tür problemleri yanında onun nice faydaları da vardır. E, nice mucizevi yaratılış özellikleri vardır. Allah hikmetini tam bilmeyiz. Sivrisinekten de ondan daha önemsiz gördüğümüz varlıklardan da örnek verir. İman edenler nasıl davranır? Kafirler nasıl davranır? Böyle örnekler karşısında. Kur'an'ın ifade ettiği konular karşısında. Fame'llezina amenu iman edenler fealemune bilirler ki ennehul hakku mir rabbihim. Bu anlatılanlar, bu verilen örnekler hak olarak Rablerinden verilen bir örnektir. Anlasa da anlamasa da Rablerinden gelen bir örnektir. Anlamadığının faturasını kendisine çektirmesi gerekir. Hak gerçek olan demektir. Mutlak olan, mutlak doğru olan demektir. Zamana göre, yere göre, şahsa göre değişmeyen doğruların adına Kur'an hak der. Bizim gerçeklerimiz hak olmaz. O bize ait gerçeklerdir. Şahsi, indiği, göreceli, zanni doğrularımızdır bizim. Şimdi o doğru bizimdir. Daha önce o doğruya sahip değildik. Mümkün ki yarın başka bir doğruyla yer değiştireceğiz. Bize göre doğrudur. Başkasına göre mümkün o doğru değildir. Başkasının başka doğrusu vardır. Burada doğrudur. Mümkün başka bir ortamda, başka bir yerde o doğru olmaktan çıkabilir. Evet. Ama hak denilince bütün insanlara göre, bütün mekanlarda efendim bütün zaman dilimlerinde mutlak doğrudur. Gerçektir. Tartışılmaz doğrudur. İşte iman edenler, bilenler e, Rablerinden bir hak olarak bunu kabul ederler. Bu örnekleri. Ve üzerinde akıl yürütürler, hikmetini kavramaya çalışırlar. Hiçbir şeyi Allah'ın boşuna yaratmadığını düşünürler. Bir sivrisineğin özel yaratılışı var. İncecik ayakları, efendim, demin dediğim gibi insanı gafil avlayacak özellikleri ve bir sürü mucizevi yaratılışı var. Diğer varlıklar da öyle. Allah bir yarattığının aynısını tekrar etmeyi sanatına uygun görmemiş. Ağacın binlerce yaprağından hiçbiri diğerinin tıpkısı değildir. Kar tanelerinin kristal olarak dünyadaki bütün kar tanelerinin farklı desenlere sahip olduğunu bilirsiniz. İşte sivrisinek de, böcek de diğer yaratık hayvanlar ve diğer alemler de Allah'ın büyüklüğüne işaret eden birer ibretlik varlıklardır. Bunların yaratılışında büyük hikmetler olduğunu, Allah'ın bu konuda örnek veriyorsa, ee, ona iman edip e, hikmetini araştırmaya çalışmamız gerektiğini e, bilmek durumundayız. Ve mellezi ne kafirlerse Allah'ın verdiği bu örneklere karşı feyakolu ne maz'a eradallahu bihaza mesela derler ki Allah bu örneği niye verdi ki? Böyle örnek mi olur? Sivrisinekten misal mi getirilir? Kendilerini büyük gördükleri için, diğer varlıkları küçük gördükleri için yaparlar. Halbuki demin demiştim, bir sineğin bile insanı gafil avlaması, sinek karşısında bile insanın acziyetini ortaya koyması yer yer söz konusudur. Allah bir örnek verdiyse onun üzerinde durmak gerekir. Hikmetlerini düşünmek icap eder. Evet. Allah'ın verdiği örnekler kimi modernist bazı yazarlar Allah'ın verdiği örnekleri doğru olmayan örnekler gibi faraza diye olmuş olsa şeklinde ele alırlar. Ki bir 2 3 ayet sonra Allah bir örnek verecek veya bir tarihi misal ile ufkumuzu aydınlatacak. İnsanoğlunun yaratılış serüvenini Adem'i, melekleri, şeytanı e, cennet sahnesinde e, bir araya getirerek e, onlarla ilgili örnekler verecek. İşte bir kısım insanlar bunların Allah niye bu örnekleri verdi der veya bununla sapıtırlar veya doğru olmadığını hak olmadığını düşünmeye kalkarlar mecazi anlamlar çıkartmaya yetenirler. Bilenlerse bunlar Rabbimizden gelen hak olaylardır derler. Yudullu bihi kesiran ve yehdi bihi kesira. Allah bu örneklerle verdiği misallerle kimini şaşırtır, kimini de doğru yola hidayete sevk eder. Kimini şaşkın şaşkın bırakır. Allah kimseyi yalnız kendi hükmüyle dalalete, sapıklığa yöneltmez. Kimseye de dur, durduğu yerde hidayet vermez. Bütün kullarına hidayet eder. Ne yapmaksızın? Ayrım gözetmeksizin. Akıl vermiştir bir hidayettir. Peygamber kitap göndermiştir bir hidayettir davet ve tebliğ ona ulaştırmıştır şu veya bu şekilde. Kainatı gözünün önüne ibret vesikası olarak sermiştir. Hepsi hidayettir bütün bunların. Yol göstermedir. Ama durup dururken Allah kimseyi saptırmaz. Ayrıcalık yapmaz insanlar arasında. İnsan kendisi ister hidayeti de dalaleti de. O yüzden bu, bu tür ayetleri Allah Dileyene hidayet verir. Dileyeni de saptırır. Şeklinde anlamak daha doğrudur. Tabi Allah dilemeden bir şey olmaz. Fakat insana irade verilmiştir. Bu iradesiyle kişi hidayeti de arayabilir, dalaleti de arayabilir. Evet. İnsanın kendi tercihine bırakılmıştır. Zorla güzellik olmaz. Kişinin cehenneme gitme özgürlüğü de vardır. Dilerse o özgürlüğünü kullanır. Ama Allah razı olmaz tabi bundan. Evet. Devamındaki ayetleri inşallah önümüzdeki hafta kısa tefsirini yapmak üzere. Rabbim Allah'ın verdiği örnekleri de Allah'ın anlattığı kıssaları misalleri de Allah'ın hükümlerini, diğer ayetlerini de şeksiz, şüphesiz kabul eden ve onları hayatında uygulayıp başka insanlara da o hükümleri anlatmaya gayret eden Kur'an ehli samimi müminlerden eylesin inşallah hepimiz. Elhamdülillahi Rabbil Alem.